95.0 açık radyoda açık yeşil başlıyor benim icadım. Ben de Ömer Madra ve destekçilerimiz Antçe, Selma, Hasan ve Ercüment Sinemillioğlu'na teşekkür ediyoruz programa başlarken. bugün IPCC'nin 2021 ve 22'de yayınladığı 6. Değerlendirme Raporu'nun sentez raporundan bahsedeceğiz 2 gün önce. Eee Nihayet sentez raporu epey bir gecikmeli olarak yayınlandı. Ee, bununla ilgili çok sayıda haber e, çıktı tabi, e, ama bugün biraz daha işte açık yeşilin e, geleneklerine sadık kalarak genelde ikiz raporlarını bayağı detaylı e, okuruz açık yeşilde. Evet. O yüzden e, açık yeşilde bu sentez raporunda e, tabi sadece şeyi çıktı bu arada. E, Some reform policymakers dedikleri e, politika özeti çıktı. Henüz e, tam rapor yüklenmedi e, gördüğüm kadarıyla. E, ama bu da 36 sayfalık oldukça kapsamlı bir e, özet. Bu özetti okudum. Oradan e, en azından önemli bazı noktaları konuşalım e, diye bugünkü açık işle getir. Evet çok iyi olur yani şey Covering Climate Now da. Radyonun da üye olduğu bir grup çevre korumacısı, e, şeyler için, acemiler için yorumlayan İngilizceye çevirdik diyorlar. 8. Nokta etrafında toplamışlar. Ben de ondan birazcık bahsedelim sonra. Tamam. E, IPCC raporuna girmeden önce ama kısa bir e, yeni bir haber, dün yayınlanan bir haberle girelim. Oldukça çarpıcı. Guardian gazetesinde gördüm. Somali'de geçen yıl kuraklıktan ölenlerin sayısının 43 bin olduğu açıklanmış ve bunların yarısının küçük çocuklar olduğu açıklanmış. Hatta bu bu sayı 43 bin ölüm 2022'de kuraklığa bağlı olarak gerçekleşiyor. Bunların yarısı 5 yaş altı yani küçük çocuk dedikleri 5 yaş altı. Ve e, bu senedin ilk 6 ayı, ayı içinde e, 34 bin kişinin daha öleceği e, tahmin edilmiş. E, kimsenin farkında olmadığı bir felaket, büyük bir felaket yaşanıyor e, Afrika'nın doğusunda. E, tamamen iklim krizi e, bu da. Ama işte bunların farkına varılmaması da aslında bir tür ırkçılık e, denebilir herhalde. Yani i̇klim evet. adapteci derken esas olarak kastedilen de bu tabii ve yani 22 Mart dünya su gününde konuşuyoruz bunları. Dünyada içme suyuna erişim imkansız hale geliyor birçok yer senin de sözünü ettiğin Afrika'da dahil olmak üzere çok büyük bir gıda güvensizliği ve çatışmalara da yol açabilir. Hatta 2040'a kadar Dicle ve Fırat nehirlerinin de kuruyabileceğini de belirtilmiş. Yani tüyler üpertici şeyler var, raporlar ve belirtiler var. Evet. E, yani IPCC raporunun hemen ardından bir de böyle bir e, haber gelmiş oldu. Şimdi rapora geçelim. IPCC'nin e, 6. değerlendirme raporunun sentez raporundan bahsediyoruz. Ancak bu sentez raporunun bir farkı var öncekinden. Yani 5.de de bir sentez raporu vardı. E, ama ondan farkı bunun e, sadece 2021 ve 2022'de yayınlanan IPCC'nin 3 çalışma grubu raporunun değil, sadece onların değil. Yani e, fiziksel e, bilim temelleri, işte uyum e, şey etkiler, e, uyum ve kırılganlık ve azaltımla ilgili üç cildi var biliyorsunuz IPCC raporlarının. Bu üç cildin e, sentezi değil sadece bir de buna bu rapor yayınlanmadan önce yani altıncı yayınlanmadan önce yayınlanan üç tane özel rapor vardı. Okyanuslarla ilgili, toprak kullanımıyla ilgili ve bir buçuk derece özel raporu. Bu üç özel raporun da dahil edildiği bir sentez. Yani aslında altı raporun sentezi. Evet. yapmışlar ki bu son derece önemli ve bu sentez çalışması için 800 bilim insanı yazar görev yapmış. Bunların %40'ı gelişmekte olan ülkelerden diye basın toplantısında özellikle vurguladılar. O da önemli. Ben basın toplantısını da biraz izledim. Ukutereç de konuştu. Yine bir metaforla başladı. İnsanlık e, ince bir buzun üzerinde ve o buz eriyor diye başladı sözlerine. E, fakat hani biz şimdi o özetlere değil direkt e, bu politika özetinin kendisine e, bakalım. 36 sayfalık bir e, şey 3 e, bölümden oluşuyor. Birinci bölüm mevcut durum ve eğilimler başlığını taşıyor e, A bölümü. Buradan başlayalım. Önce Gözlenen ısınma ve bunun nedenleri. Ee, i̇şte ilk şey aslında şunu da söyleyeyim e, okumaya başlamadan. Bu raporda e, sentez raporu adı üstünde yeni bir şey yok aslında. Ama bütün bu altı raporun en önemli e, şeylerini bir araya getirdiği için en önemli başlıklarını ve e, bulguları bir araya getirdiği için aslında şu söylenebilir iklim kriziyle ilgili en son, en güvenilir artık e, nasıl denir, standart e, nihai evet. Yani. evet, bugünkü nihai bilgi oluşmuş durumda. Hani referans e, bilgi. Yani bunu <gülüyor> state of the art diyorlar ya, e, işte son durum diyelim. Artık burada söylenenlere e, tutup mesela burada İlk cümle şöyle başlıyor, insan aktiviteleri e, herhangi başka bir şey olmadan tek başına e, bin, 2011 ile 2020 arasındaki 10 yılda küresel sıcaklıkları 1,1 derece arttırmıştır diye başlıyor. Şimdi bu cümleden sonra birisinin çıkıp hayır bence yarım derece arttırdı ya da bence insan etkinlikleri dışında da etkiler vardı demesinin imkanı kalmıyor. Dolayısıyla bu artık iklim ...krizinin en azından 2023 için son sözünün söylendiği anlamına geliyor. E, ardından şöyle devam ediyor. E, bu ısınma, e, sürdürülebilir olmayan enerji kullanımı, toprak kullanımı ve toprak kullanım değişiklikleri... E, ...yaşam biçimleri, üretim ve tüketim e, biçimlerinin bir sonucudur. Yani tamamen insan etkisinden bahsediyoruz. Isınmanın ee, karalar üzerinde e, denizlerden daha fazla olduğu yani bu 1,1 derecelik 10 yıllık ortalama ısınma e, sanayi öncesi döneme göre ya da 1850-1900 ortalamasına göre 1,1 derece ısınma aslında karalarda 1,59 derece e, denizlerde okyanuslarda ise 0,9 dereceye yakın yani 1,6 derece karalar ısınıyor 0,9 derece Okyanuslar ısınıyor. Bunun ortalaması aslında 1,1 derece. E, bir de bunu daha önce görmemiştim. E, i̇lk e, iki 10 yıl yani 21. yüzyılın ilk 20 yılı da e, yine 19. yüzyıl ortalamasından 1 derece daha sıcak diyor. E, son 10 yıl 1,1 derece ama son 20 yıl 1 derece daha sıcak diyor ve e, son 2000 yılda Küresel sıcaklıklar e, 70'ten bu yana yani son 50 yıllık periyottaki hızında hiç değişmemiş diyor. Yani bunu bir daha tercüme etmeye çalışayım. Son 50 yıldaki küresel sıcaklık artış hızı son 2000 yılda görülmemiş bir hızda diyor. Yani 2000 yıl içerisinde de çeşitli sıcaklık değişiklikleri görüldü ama e, yani artış yönünde ya da azalış yönünde... Ama bunlar çok daha yavaştı. Son 50 yıldaki hız görülmemiş bir hız e, diyor rapor. İşte bunların e, etki insan etkisinin e, nelerden oluştuğunu söylerken de e, şeylerin e, sera gazlarının insan kaynaklı sere gazlarının etkisinin bir e, ile 2 derece arasında e, bir ısınma yönünde olduğunu. E, Airesollerin ise yani hava kirliliği dediğimiz e, hava kirliliğine neden olan asılı partiküllerin işte kükürt, e, sülfatlar vesaire gibi bunların da 0 ile 0,8 derece kadar soğuma etkisi yaptığını söylüyor. Bunlar birbirini dengelediği zaman işte 1,1 dereceye varıyor sıcaklık artışı. Ve e, diğer iki e, iklime etkileyebilecek etkenden daha bahsediyor. Bir tanesi güneşin etkisi, yani güneşten gelen enerjinin etkisi, diğeri de volkanik patlamaların etkisi. Bunların etkisi sıfır diyor. Yani eksi sıfır virgül bir ile artı sıfır virgül bir arası değişiyor diyor. Hiçbir etkisi yok. Ee, iç değişkenlik yani iklimin kendi doğal değişkenliğin etkisi de yine sıfır diyor. Bunların bu kadar net yazılmış olması son derece önemli. Ee, karbondioksit emisyonlarıyla ilgili son durumu bu şekilde e, özetlemiş e, tarihi kü kümülatif yani birikimli e, karbondioksit emisyonları 1850'den bu yana e, 2019 sonuna kadar 2.400 milyar ton yani 2 ne oluyor 2 trilyon 400 milyar ton oluyor galiba 2.400 gigatona ulaşmış diyor bunun yüzde %58 58'i 1990'dan önce yani 1850 ile 1989 arasında %42'si de 1990'dan sonra e, görüldü diyor. E, 2019'da atmosferdeki karbondioksit e, yoğunluğu 410'a e, ulaştı diyor. Ki şu anda biliyoruz 420'yi geçmiş durumda. 420 evet. 21 civarında galiba. Evet. 410 e, son 2 milyon yıl en az, en az. Son 2 milyon yıl içerisinde görülen en yüksek düzey diyor. Metan da bu arada, metan 1866, bunu pek ezbere bilmeyiz. Ee, metanın atmosferdeki yoğunluğu da 1866 ppmd bu, ppb yani milyarda 1866 ppmd. Ee, Nitroz oksit 332. Bunlar da en az son 800 bin yılın en yüksek düzeyine ulaşmış durumdalar diyor. Yani aklın, hafızanın sınırlarını zorlayacak rakamlar vermiş. Hepsi de bilimsel olduğu için hiç tereddüt yok. Amma da abartmışlar diyecek bir durum yok yani. Olmadığı gibi daha önce sık sık konuştuğumuz gibi IPCC'nin söylediği her şey muhafazakar kabul edilir. Yani söylenebilecek en düşük lafı söyler IPCC. Evet. O yüzden var zaten uzmanlar evet. var çalışan bürokratların da bulunduğu bir yerde onlara da muhakkak kabul ettirmek zorundalar metni de ondan tabii. Evet. Evet evet. O yüzden yani bu söylediklerimizde en ufak bir abartı olmadığı gibi muhtemelen bundan daha fazlası da var. Ee, onu ...dilerek okumak lazım. Ee, bu ıı, şeyden sonra... ...karbondioksit... Iı, ...düzeylerinden, metan ve nitrozoksit... ...düzeylerinden sonra... ...küresel ıı, net... ...insan kaynaklı sera gazı salımlarına geliyor. Bu... Iı, ...2019 yılında... ...59 milyar tona ulaştı... Iı, ...diyor. Ki bu 2010 seviyesinin... ...yani 10 yıl öncesinin... ...yüzde 12 üzerinde... Iı, bu inanılmaz bir şey yani 59 milyar tona kadar yükselmiş durumda. Neredeyse 60'ı görmüş durumdayız. İşte bunun da en büyük kısmının fosil yakıtların yakılmasından ve endüstriyel proseslerden, sanayi proseslerinden olduğunu söylüyor. Bunu yani fosil yakıtların yakılması ve endüstriyi metan ve F gazları denen yani florlu gazlar izliyor. Evet. 2019'da yaklaşık küresel sera gazı emisyonlarının yaklaşık %79'u, yani işte 5'te 4'ü diyelim, enerji, sanayi, ulaşım ve binalardan geldi. %21-22'si de tarım, ormancılık ve diğer toprak kullanımlarından geldi. Yani 5'te de karşı 5'te 1'lik bir oran var, bu da net bir şekilde konmuş durumda. Evet. Bir çarpıcı bir şey var özellikle e, tarihsel emisyonlar açısından ve e, nasıl diyelim iklim adaleti açısından 2019 yılında küresel toplumun yüzde 35'i yani nüfusun küresel nüfusun dokuz kaç oldu şu anda sekiz milyar oldu değil sekiz mi? Milyar sekiz milyar insanın yüzde 35'i yani üçte biri yaklaşık üçte birinden biraz fazlası kikibaşı e, emisyonu 9 tonun üzerinde olan ülkelerde yaşıyordu diyor. 9 tonu bir e, gelişmiş ya da zengin ülke ya da fazla tüketen ülke sınırı olarak almışlar. Üçte biri 9 tonun altında e, üstünde tüketen ülkelerde yaşıyor. Yüzde 41'i ise diyor 3 e, tonun altında e, kişi başı karbon emisyonu olan ülkelerde yaşıyor. Yani yüzde 41 e, karbon emisyonu az olan ki bunlara mesela Hindistan'da dahil e, biz neredeyiz? Türkiye ikisinde de değil. Türkiye 3 ile 9 arasında olduğu için işte yaklaşık 5.5-6 Türkiye'ninki e, biz de geri kalan e, alandayız. Yani %24'lük alandayız. E, bu arada en az gelişmiş ülkeler ve ada ülkelerinin emisyonlarını söylemiş kişi başı en az gelişmiş ülkeler 1.7 ton. E, ada ülkeleri 4.6 ton. Küresel ortalama ise 6. 9 ton olarak verilmiş e, raporda. Bu şimdi ilk bölümdü yani e, gözlenen e, ısınma ve bunun etkileri. İkinci bölümde gözlenen e, etkiler ve değişikliklerden bahsediyor. E, ve diyor ki insan kaynaklı iklim değişikliği pek çok e, iklim e, ve hava olaylarını dünyanın her yerinde arttırmaktadır hali hazırda. Ee, ve e, kırılgan topluluklar e, özellikle de iklim değişikliğine en az katkıda bulunan kırılgan topluluklar en orantısız bir şekilde etkilenmektedir. diyor. Ee, birincisi işte şeyden bahsetmiş, e, deniz seviyelerinin yükselmesinden bahsetmiş. 1901 ile yani 20. yüzyılın başıyla 2018 arasında 20 santimetre <gülüyor> yükseldiğini söylüyor ki... 1971'e kadar e, yıllık e, yükselme hızı 1,3 mm gitmiş. E, daha sonra e, bu yıllık yükselme hızı 1971'den sonra 2006'ya kadar 1,9 mm'ye çıkmış. Şu anda ise yılda 3,7 mm yani hızlanarak e, artıyor. Buradan da zaten 100 yıl sonuna kadar 2 metre kadar bir yükselme kötü senaryoda iki metreye kadar bir yükselme beklediklerini e, raporun daha sonrasında söylüyorlardı. Bu yükselmenin de özellikle işte e, dar sadece e, deniz seviyesinin yükselmesi değil, e, özellikle sıcak dalgaları, aşırı yağışlar, kuraklık, e, tropikal siklonlar yani kasırgalar, typhoonlar, e, bunlar özel yaşanamaz bir ortam olacak diyor. Yani. Bunların diyor yani bu, bu saydığı şeylerin özellikle bunu söylemiş, sıcak dalgaları, aşırı yağış, kuraklık ve kasırgalar, tayfunlar özellikle insan etkisi kanıtlanmış olan aşırı e, olaylardır diyor. Yani mesela orman yangınlarını henüz e, yüksek güven e, ile buraya koymamışlar ama muhtemelen bir sonraki rapora koyacaklardır. E, yaklaşık olarak 3,3 ile 3,6 milyar insan aşırı düzeyde, yüksek düzeyde kırılgan e, topluluklarda yaşıyor diyor. E, yani neredeyse köysel nüfusun yarısı, yarısı, yarısı, ve, yarısı akut ne? akut bir diyor işte e, gıda güvencesizliği ki biraz önce konuştuk Somali'deki olayı veya işte şey susuzluk vesaire ve şurada e, bunu aslında Guterreş'te e, altını çizdi konuşmasında belki de ee, şeyin en çarpıcı raporun en çarpıcı cümlelerinden bir tanesi 2010 ile 2020 arasında sellere kuraklığa ve fırtınalara bağlı olan ölümler aşırı düzeyde yüksek düzeyde kırılgan bölgelerde 15 kat daha fazla Yani daha az kırılgan olan bölgeler bu, bu inanılmaz bir hesap bence yani... evet yani tekrar bir daha Özetleyecek olursak dünya nüfusunun yarısına yakını iklim değişikliğine hayli açık ve etkilenebilir yerlerde yaşıyorlar ve burada işte bir kez daha tekrarlayacak olursak seller, kuraklık, fırtına, arkasırgalar 15 kat daha fazla. 15 kat Ölme, daha fazla. ölüme neden oluyor. Ölüme neden oluyor. Yani bu bölgelerde 15 kat daha fazla olmuyor ama ee, bu felaketler. Bu bölgelerde oldu. siz eğer böyle bir aşırı kırılgan yerde yaşıyorsanız böyle bir felakette ölme ihtimaliniz 15 kat daha fazla yani. Amerika'da olan ya da Avrupa'da olan birine göre. Ee, bu da işte iklim adaletsizliğinin rakamlarla ortaya konması denebilir. Ee, evet. E şey ilginç e özellikle gıda güvencesizliği ve su güvenliği meselesi ya da güvencesi meselesi her ne kadar diyor geçmişten bu yana yıllar içerisinde tarımsal üretkenlik arttıysa da son 50 yıldır iklim değiştiğine bağlı olarak bu üretkenlik artışı yavaşladı ve hatta belli yerlerde negatife geçmeye başladı diyor belli bölgelerde. Bu da son derece kritik. Yine belli yerlerde yani bu aşırı e, hava olaylarının başta sıcak dalgaları olmak üzere e, işte vektörle bulaşan hastalıklar, sıkma vesaire gibi hastalıkların ve yine çok ilginç yüksek güven düzeyiyle sık sık tekrarladıkları bir şey sağlık sorunu olarak e, akıl sağlığı sorunlarının, ruh sağlığı sorunlarının e, özellikle yine ee, ve bunlara bağlı ölümlerin, e, can kayıplarının falan özellikle kırılgan bölgelerde aşırı düzeyde arttığını söylüyor. Burada yani sağlık sorunları olarak yazarken sıcak dalgalarını yazıyor bir, her yerde aynı şey tekrarlanıyor. Ee, suyla bulaşan hastalıklar ve gıdayla bulaşan hastalıklar sayıyor iki, vektörle bulaşan hastalıkları sayıyor üç ve ruh sağlığı sorunlarını sayıyor dört. Beşincisi de e, bu aşırı olaylara bağlı travmalar yani sellerde vesairede e, ölen insanlardan bahsediyor. E, ekonomik etkileri falan var. O, e, burada özellikle çok güzel e, infografikler var ve bir tane de meşhur e, yani meşhur derken iki, son iki gündür çok fazla paylaşılan bir infografik var. Hangi yılda doğduysanız hangi e, ...sıcaklık düzeyiyle karşılaşacaksınız... ...1950'de doğan bir kişinin... ...70 yaşına geldiğindeki... ...rengiyle... E, ...2020'de doğan bir kişinin arasındaki farkı... ...çok güzel vermişler. E, yani 2020'de doğan bir kişi... ...2090'a geldi. ...2090 yılında 70 yaşına gelmiş oluyor... ...ve sıcaklık artışındaki... ...rengini gösteriyor yani yaklaşık işte... ...kötü senaryoda... ...3-4 derece ısınmış bir dünyada... ...mor bir şekilde... Görünüyor Bu çarpıcı bir görselleştirme. Ben de kişisel bir şey ekleyeyim. Bununla beri. benim torunum 2000 doğumlu ve benim yaşıma geldiğinde yaşanan 3,2'den fazla sıcak bir dünyada yaşayacağım. 2070'lerde değil mi? Evet. 2000'lerin evet. sonunda aslında. Evet. E 2000 doğumlu işte ben 77 yaşındayım. 2070'lerin evet, ikinci yarısında doğru. 3 dereceye geçmiş olacak. Ve yaşanamayacak bir dünya olacak. Bunu kendisine söylemedim torunumun henüz. Biliyordur zaten. Biliyordur evet. Evet yani şimdi ikinci bir bölüme daha geçmek için herhalde pek zaman kalmadı. Evet. Ama özellikle şu e, şeyi belki söylemek lazım. E, karbon bütçesiyle ve e, azaltımla ilgili bölüme doğru atlayıp e, belki haftaya devam ederiz ama e, orada e, son derece çarpıcı e, bir şey var. Belki bugünü onunla kapatabiliriz. oraya bir hızlıca e, geçiyorum bulabilirsem. Karbon bütçesini tabii burada çok konuştuk daha önce. Biliyoruz yani bir buçuk dereceye varmamak için veya iki dereceye ne kadar şeyi sınırlamamız gerektiği, karbon emisyonlarını sınırlamamız gerektiği. Burada her bin gigatonluk emisyon için, karbondioksit emisyonu için ki yılda yaklaşık 40 gigaton yaptığımıza göre şu anda işte 25 yıllık emisyon için yaklaşık yarım derece e, sıcaklık sıcaklığın arttığını söylüyor. E, ve e, 2020 itibariyle elimizde 1,5 derece ulaşmak için sadece 500 gigaton bir bütçe kaldığını, 2, 2 derece içinde 1150 gigaton bir bütçe kaldığını söylüyor. Ve e, eğer emisyonlar bu düzeyde devam ederse, 2019 düzeyinde devam ederse ki artıyor hatta o zamandan beri zaten, e, 2030 yılında Iki, bir buçuk bütçesini, bir buçuk derece bütçesini aşmış. E, tamamen aşmış oluyoruz ve iki derece bütçesinin de e, üçte birinden fazlasını tüketmiş oluyoruz diyor. E, ve yine çok çarpıcı bir cümle daha var. E, mevcut e, ve planlanmış fosil yakıt alt yapıları devam ettiği sürece, yani bunlar özellikle kapatılmadığı takdirde e, iki derecelik 2 dereceyi aşma ihtimali 183. Oh, evet. 2 derecenin... üstü öyle. Evet. Yani bu da e, en çarpıcı cümlelerinden bir tanesi. 2 dereceyi aşma ihtimali zaten 3 dereceye doğru gidiyoruz. E, o kesin. E, devam edeceğiz e, IPC raporuna. E, aslında çok çarpıcı başka bölümler de var. Özellikle adaptasyonla ilgili. Devam edeceğiz ama bugünkü... Ee, süremizi aşmadan e, bitirelim isterseniz. Evet bir seferde ee, bir seferde bitirilecek gibi değil. Evet, değil. değil. Ee, Aşık Veysel'in 50. ölüm yıl dönümüydü. 21 Mart 1973'te hayatını kaybetmişti. Aşık Veysel'i biz de analım açık yeşilde. Onun, sen varsın orada ee, en güzel şeylerinden birisidir. Kirliklerinden onu Moğollar yorumuyla 1994 albümlerindeki Moğollar yorumuyla dinleyerek yerek çıkalım açık yeşilden gelecek ata görüşmek üzere hoşçakalın. Evet, evet.